''Sakura bu ileyhi min habdil verid'' damarımızdan size yakınım'' buyuruyor Halika Zülcela, Bunu şöyle kitapta gördüm de, üstadımızdan geçenki geldiğimde sordum efendim. ''Habd-i damarını anlayamıyorum hangisi?'' diye. ''Şurda zannediyoruz bir şah damarı'' diyorlar. ''Hayır hayır, o damara denilmez. Kalbin yanından çok yakın geçen, murakaba zamanı lazım olan Sema'lara kadar yükselen bir damarlar orada. O damar murahabada kullanılır, nasıl tersize gittikleri direk gibi o diyor. Böyle aksi teverrük oturur, sol taraftan ayağını çıkarır, böyle oturur, kalbi açar, o damar vasıtasıyla yedinci kaç semağa kalkar, murahaba dersinde kalbini bir beyaz taş şeklinde, her ağzıma dayar, rabıta yapmaz? feyz kalbine dökülür. O damar o buyurdu Efendimiz, çok da izah ettiler, biz <gülüyor> bilemiyoruz bilemeyiz usta biz. Estağfirullah bismillah. وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَنَا كُنْتُمْ <gülüyor> Sadakallahu'l-Azim. Allah'ım siz neredeyse ben oradayım, diyor Allah-u Teala Hazretleri. <gülüyor> Ve kendim münezzehim. Lakin ilmim sizinle beraberim. Şimdi aramızda ilmim böyle, hepiniz hizmet sıfatım içinizde duruyor. Yani gizli hiçbir şey yok bana. Yani bir yere gizlenip de günah etmeye gayret etmeyin, açıktan görüyorum diyor Allah-u Teala, azadları. o kudret var diyor. Açıktan görüyorum, halen sevdiği kullara bile bu gözü nasip ediyor. Zaten hiç sıfatından kullarda bir seyim ayırmış. Kendimlikimde nasip yok. Yani irade, Kuvvetinden, kudretinden herkese bir iradeyi cüz'iye vermeseydi, mahşarda sual sormayacağımıymış. Çünkü iradeyi cüz'iye olmazsa hep kudretsen de ya Rabbi, benim elimde değer ki dıldırmadım, namazı kılmadım diyecekti. Civerlerin dediği gibi. Çünkü iradeyi cüz'iye verdi, hiç kimse şu merdularını bırakıp da deli olmayınca, şu salına çıkıp tepes üstünü aşağı atmaz. Herkeste irade var demek ki. Günahiden ben değilim diyemez, herkes günahiden kendisi. Allah'ımız bizim ellerimizi, kollarımızı, cemiyye vücutumuzu günahdan muhafaza buyursa. <gülüyor> Bize <Bizimize>, irademiz de... ...vehdiyesiz <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya... ...vehve maku meyne mekuntum. Siz ne değilseniz ben oradayım buyurur Allah. Siz halinize vâkıfın. Vâkıfın diyor, onun için böyle çok tersifli hareket edelim. Allahımız bu zat da bize size vasiyet ederim gizli vağa çıkar Allah'tan korkmuz gizli de be açipte Allahımız büyüyor İkincisi, ve bir illet il tağan ve kelam az yeyiniz az söyleyiniz kamil olmak istiyorsanız az yeyiniz Yahya bin Mas Hazretleri, Az yerdim oruçtan ötürü, diyor. Az söylerdim zikirden ötürü. Hı hı. Yani az yedim de orucum için az yedim. Açam çorba içerdim, gece çorba orucun yüzünden az yedim. Az söylerdim zikirden ötürü, diyor. Allah'a ne kadar çok zikrediyordum. Zikren kesir buyuruyor çünkü Allah'ımızda Zikri kesti bile beni zikredim diyor. Yalnız dokuzun reçete alan anca o kadar ile. Kalben zikri geldi mi Daimi halini alır. Mutlaka kalbi zikre alıştırmamız lazım. Tek olsun kalp zik zikredecek. Olur da bununla ölürsen vücutu toprak yiyemiyor. <gülüyor> Efendimiz öyle buyurlar. Mum yalanıyor. Bütün vücut toprağın tesiri olmuyor. Kalp zikretti mi? Bunun için zikrimizle devamla beraber dünkü tarifler gibi hem zikreleriz ilerkena ilerkena kalbimize vurur günün birinden. Böyle acele Allah Allah Allah Allah Allah demek. Allah, Allah huzvetini düşünerek, gözlerimizi kalbimizin üzerine çevirerek, kulağımızla da dinleyerek, 500 yüz bin dilimi cezvenin ve çaydanlığın hava katının üstünde olup da Bizim çalınca dururkena, dururkena, dururkena kaynayıp başmıyor baş du baş başladı gibi muhakkak hal kaynayacak bizinle. Az duyuyoruz da ondan yok da o tam yaptığınız yere koymuyorsunuz ağarır da, birtakip yere göre koyunsun, bir uğrunun icat ısınıyor. Allah Allah Allah Allah Allah kimin bir uğruna koymaz? Allah diye. Bir yani arkadaşımız da istiyordu. Bir din arkadaşımız yani tarif etti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 ...seccadenin üstünden bu gibi otururken kâfi değil... ...koku yağlarından büyüklerin sevdiği hangisiysa... ...gül yağı, ondan da bir kokulanırsın vücutunu, kokular. Çünkü baiziydi Bistami-i Kudüs'e sirr ...ben derse oturduğum zaman ağzını gül yağı ile... ...yikamayınca adını almazdım. Yani Rabbimiz zikrederken ağzını gül yağlarıyla yıkardım diyor. Gül suyuyla ondan sonra zikre başladım, her ağzına Allah zikredilmez değildim diyor. Biz lavabali olduğumuzdan böyle oluyoruz. Biz gerçi kendimize benzettiğimizden böyle oluyoruz. Biz tarifeye benzeyemiyoruz, tarifeyi kendimize benzeliyoruz. Onun için hareketimiz böyle oluyor. Gözlerimiz kapalı. Kazan varsa durmuşsun, kaza yoksa abdest aldıktan sonra abdest alırken hep ağzaya Al indiren günaha tevbe dışını abdestle, içini de istiğfarla temiz ettikten sonra seccadeye oturulur diyor. Böyle temiz eder, oturursun, gözün yumulu, tesbihin elinde, günahlarını şöyle bir toplarsın, İnşallah sizin günahlarınız biziki kadar yok. Yani ki o evreniye sığmıyor, kanaatınız olsun. Tek bir duyduğumuz başıma gelmenize imkan yok. Böyle günahkarız Rabbimize karşı. Allah'ımızdan affı mağfiret isteriz. Hakkınızı affetsin acil bir O günahları böyle cümil halinde, gününe üstü üstüne yıversin. Estağfurullah! Suyunu üstünden dökmeye başlarsın. Estağfurullah! Dedikse, annemden dinledim babama haber verirken, günahını yığdım da diyor, istiğfar okudu mu da dağ gibi olan günah yediyor, mahvoluyor, eriyor, mahvoluyor. Amel defterinde en kıymaklı amel istiğfar. İstiğfar en parlak olan istiğfarmış amel defterinde. Onun için istiğfarı en evvel verirler, tahlil eder biizlillah, günahları eritirler. Yüz mü çekiyorsunuz bilmiyorum, 111'e çıkardı efendi, 111 mi çekiyorsunuz? 111 ne kadar yemik yemikten ayrılmalı. Yani estağfurullah, ders bilken de tamam. seni başka hale çevirmeli bizler İstiğfar bitti mi bitecek diye bazı zaman korkulur. <gülüyor> yani istiğfardan alınan lezzet hiçbir şeyden alınmıyor kardeşim, estağfurullah. Yerine efendiden emirsiz olasın, içimizden bir... Tövbe, nasıl olur, tövbe, estağfurullah! Acık geciksin diye, tükenmesin tesbih diye. Yani o kadar tatlı gelir insana, öyle yaparsan o akrabıla çekersene, o 111 bittirme, yani inşallah günahta bitsin. Yarın yine hiç o istifarı yapmamış gibi, o günahlar duru gibi, Gümkünden daha fazla gözünün önüne gözlerim onu görünce ağlamaya başlar, huzuruna nasıl varayım yarabbi. <Gülüyor> Şimdi arkadaşlarımın ve kardeşlerimin içinde geldim, çocuğu da almıştım. Çocuğun üstünden üstüne affedesin, pislik bularsa affelesin yani, Cemaatten huzurdan ağaca. Şöyle böyle versen, etrafındaki adamlardan erirsin, erir. Bu pistimde pislikle germişsin de yıkamamışsın diye, mendille bastırır derhal yıkarsın. Ne kadar günah ettiyse, kim ne yaptıysa, deve çaldıysa omuzunda yüklü. Ne günah ettiyse onun diyen ki, yüzlerine yapış yapışmış. Allah'ın huzuruna öyle olaraktan varır. Ve yelin namusuyla neyle alakalandıysa onunla çatlı halde huzuru varır. Yerin toprağından bir karış aldıysa, 7 kat yerin dibine kadar, binne kadar çıkar, boynuna takılır, ona kuvvet veriyor Allah. Onu götürecek kadar huzuri ilahiyeye o toprağa sürüyor sürüyor, varıyor. Bu günahlarla varmak korkusu var kana, burdana kana teybe istiğfar edip de insan günahını karların erittiği gibi, Yerin ve güneşin erittiği gibi, eritmeden giderse çok zor olur, kanaatın olsun. Biz gül gibi dahi olsak ve çok kopardım, bir iki saat sonra e, kurur, solar, bir toz haline gelir atarlar. Gül olsak dahi bir mürşid Kamil'in kalp makinesinde çevrilip, gül yağı olursak iyi yaşarız. Yani biz üzüm keser. Kazaşlarımız gelince baylarımızla gezerler. O üzümlü asarsak daha farklı bir gemesi. Bir ay geçtiğinde kuruyor. Yeniye de yakışmıyor. Elel <gülüyor> dibine oluyor, atıyorsun dışarıya. Ama onu bir kat tekneye dolduruyoruz. İnce mi çıkmayıyoruz onun içinde? Şırıl şırıl suyu akıyor. İletlerden, kevklerden süzüyoruz. Süzdikten sonra ataşın üstüne koyuyoruz zantın zantın bir kestiriyor, kayna diyoruz. o çamurundan tahlil ediyor, şerbet haline getiriyor, çillerini toplayarak kaynadı kaynadı, soğuru soğuru bir diye şu gibi bir bekmez haline geliyor, yüklerde iyi yaşanıyor. Sen insansın, insan. İnsan oldun ama Muhakkak müşli kamelin ad teknesinde iyice bir çürneyecekler, hasarlayacaklar, kapıdan burnuna vurunca kayacaklar. kalacaklar. Yerlere kahridi teyte dışarıya çıkıp çıkardığı gibi çıkaracaklar. İçinde tek iflan göremiyorum. Yosundan kaka kaka çıkarıp da kırılmadan gitmeyecek. Nefsime alma oldu diyecek. Tek iflan göremiyorum içimizde. Yani. Bir e gözü kırılır, der ki, ihbara gider, der ki... ...Prenciye'de cemaatla devlet havarı mutlulsun, <gülüyorlar>, ayın yapıyorlar. Diyorsa tarikattaydı, yorum göçüne kalktım diye... ...bir numaralı muhbir olur, muhbir. Sına da bak, Seyfan dağıtısının dağıtına vallahi yok diye. Ebedi senelerce küser. Biz böyle ihvanız, Allah kusurumuzu affetsin, tahliye diyecek, tahliye inşallah. Aşk atasıyla da kaynamazsan... Üstadın elinde ağaç kafasıyla da kaynamazsan, süzülmezsen bir kat gözerden elemezler, bir de kalburdan elemezler, bir de elekten elemezler, bir de dülbetten elemezler de aşağıya çıkmazsan, kamilim diye kendine süs Bu kusurluyum ama bu yoldan ayrılmayacağım, Başa açıyorum ama, Gelecek yerin yok, külahçı tükeninden başka yere. Gelemem, doğan doğan oraya gel. Allah'ımız affedecek inşallah. Amin, yani. amin. Burada bu işi görmezsen, kabili Allah tekne gibi edecek. Kabili birbirine kavuşup böyle orada ezecekler seni. En büyük geminin toz olacak. Böyle ezecekler. Ondan sonra süzecekler, Günahları mukabil ile cehennemde zokur zokur beynini kaynalacaklar, has olduktan sonra cennete alacaklar. Yoksa böyle kirli faslı cenneti alaya girdirmezler insanı. Allah günahlarından ar olarak giren Sübra-i Ebrara ilhak versin. <gülüyor> İstiyor kardeşlerimiz, istiğfarımızdan sonra La ilahe illallah, el melekul hakul mübin diyor, gözümüz yine yumru. Allah'ımızı görür gibi. Dersin postun üstünde Allah'ımızı görür gibi diyoruz. Böyle diyeceğiz inşallah. Bize de size de böyle zevke nail olmak, böyle dersini okumaya nasip olsun. El ihsan entavdallâh ke enneke terâhu fe illem tekun terâh fe innehu yara kemînü. Hadis-i şerif, yani siz Allah'ı görür gibi hesap bulun, ibadet edin, eğer siz Allah'ı göremiyorsanız, Allah'ın sizi gördüğünü bilerek ibadet edin. Buna alıştırgenli mi Allah, Allah beni göremiyoruz, Rabb'imizi göremek gözümüz kâfi gelmez. Allah bizi görüyor gibi ibadet et, postun üstünde sene oturtmazlar seccadenin. Böyle sallantı hali gelir, başlar bütün sallantar, raşa haline.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 Allahumme salli ala wa zaimu zaheliye girmiş gibi bulunana kadar. <gülüyor> Allahumme salli Muhammedin ve ve, ve sellem. Allahumme Muhammedin ve alihive sahbihi ve sellem. Allahumme Muhammedin ve Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ve wa sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ve wa sahbihi ve sellim. Bir tecihimizin salatını kabul ediyorsan ya Rabbi ikini de kabul ettir. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ve wa sahbihi Ya sellim. Yarabbim sultanı <gülüyor> enbiyana şu meclisi fakir adamdan haberdar etti. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve ve sellem Ya Rasulallah As-salatu ve salamu aleyke ya Rasulallah As-salatu ve salamu aleyke ya Habiballah As-salatu ve salamu aleyke ya Halilallah As-salatu ve salamu aleyke ya Nebiyallah السلام و السلام عليك يا امين الرحيم لا السلام و عليك يا سيدنا المسلمين صلوات موصطفى عليه okunur استغفرنا واستغفر جميع سيانم استغفر الله, أستغفر الله. أستغفر الله. Estağfurullah al-Azim Estağfurullah al-Azim <yüzgarlar> Hep birimizin istiğfalarını kabul ediyorsan Hepimiz ikinen kabul et ya <gülüyor> Estağfurullah Estağfurullah Başka girecek kalkımız yok estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Estağfirullah, Estağfirullah, azim şeyh Şeyh-i Malik'a'l-Mülk'il-Gadim, Allah'a Allah. günlerden. tabi Hazret-i Kur'an'dan Han efendi, sadımızın ve ihvanının gönüllerini hoşunuza etmek ve dillesiyle dualarını istirhan etmeye mahkum. Silaveti Kur'an'dan meydana girelim, hoşnutluk dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan hepimiz onun sonsuz rızasını diliyor manevi yaşa ve muhabbetin derinliklerini bize sattırmasına niyat ediyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i İlhan Fok okuyalım. <Sessizlik> a <laughs> No no no Kıymaklı Ömer'imiz, sevgili dostumuz, kutlu cihanımızın ahirete istihalından sonra çok mütehetsiz olan kalbimiz kendimizin de ölümünü şu yerleri yakan, gözlerden yaş döken sözleri size yaklayıp da gönderiyoruz. Bu ağır ağır verildiği da ah. Seyle Allah Allah Rabbi Seyle olmazsa neyle imbelle halim hidayetim olmazsa neyle imbelle halim ...son benlerinde... ...yolu... ...alınmaya başlıyordur. <Gülüyor> Bir ömür boyu... ...ihliliğin veya köklerin biradesi olan... ...satin olan... ...Müslüman... ...ölüm anında... Ben zerre gözleri ya zarar delikleri kalkıp dinmede. Bazen kemağa bakar, tabana bakar, savuna bakar, gülünçel, konuşmak ister, müzik ister. Halikanı son an anmak ister. sanki veda konuşması böyle bir eski, Senin başında rahat suyu tutmuşsa, ruhunun kolay çıkılacağı rivayetler altındadır. Son tez bakır, yasakta titreyiz ve ebedi ağrına getirdi. ...senden artık yoktur eminim... ...daylara sana sundun elim. geldi vadi erdi... Sarkı ...bu ömrenin doldu... ...sindisi ikmaren kaldı... ...Allah sana sundun elim. Sarkı Bizlerin güresiziydi... ...yanımda işler ödüldü... ...görümün ...Allah sana sınırlıyorum. Öf bu kilit eten benim... ...Hazet'e ...Allah sana sınırlıyorum. ...Siyum olundu... ...Kavim kardeş günle geldi... Etmen kalsın kavim kardeş... ...Allah sana sınırlar. Gelgi salacağım sarılır... ...Dük yana sala verilir... ...İn namazıma verilir... ...Allah sana sınırlar... ...Kalaca mı getirdiler, makzeli mi getirdiler, haykı öyle getirdiler... ...Allah'ım sana sendim benim. Kıdnı genazeden keştiler, üstüne toprak açtılar... ...Sık kayıdan Allah'ım sana sendim Bu zaman, görücen elini istigan... ...Ölü etsin anadan dolanan. Allah sana sundu elini. Allah'ım sen haddi sesatı ikram edicisin. Kerimsin. Elgin rahmet sahibi rahimsin. Görücen elini sana açtım. Sana yalvarmaktan başka çarem yoktu. Allah'ım sana yalvarıyorum. O gün geldi, ömrün mühleti bitti. Ömrün de kademi doydu. O kadehden ki, hiç kimse kalmadı. Allah'ım, ben sana açtım. Sana yalvarıyorum. Özlerin güne takılıp kaldı. ...benim gerçimden daireydi, günümün hareketi de bozuldu. Allah'ım, tek ömür günün sen kaldın, elimi sana atıyor. <Sessizlik> Üstte sefenim Acaba halim ne olacak Allah'ım, sana yollarını, neyi kaldırıyor. Kıyımı tuttular, bütün kardeşlerim, arkadaşlarım, akrabalarım... Aşağıdan... Ama Allah'ım, ancak sana yolluyorum. Bir <Sessizlik> taraftan tavukum geldi, o hazırlanıyor. Bek taraftan salat ederek, herkes onu adıma çağırıyor. Allah'ım... ...Sana yalvarıyorum. <Sessizlik> her şey kalmakta... ...Bayırmakta, her şey kalmakta... ...Gönül Şimdi ağlamakta, gülen kenada, ağlayan geride kalanın. sen anamdan duvarken ağlıyordun da herkes sana gülüyor. Böyle bir hayat yaşa, böyle bir hayat yaşa ki. Eliminle sen gülesinle, alem sana ağlasın. Elimde tek bir çıkar yolu ancak İslam'a sarılıp İslam'ca eklemez. Örneyecek misiniz? Mücağın yüzü görmeyenler, alnını seyzeye koymayanlar, İmam Az'ı neymiş diyenler, sen kalibak diyenler, sizler de öreceksiniz. Salih tarafı sayanlar, piyango oynayanlar, kumar oynayanlar ki vardır adet ki. Bir sütü ...birada alkolünü rock kolidon VLAN'lar. Virada alkolün isteyenler alay alan nay. Ki vardır adet ki. Desten ...Umurmedenler... ...Gasvedenler... ...Hakart edenler... ...Yalan konuşanlar... ...Sizler delegatifimiz. Seherde kalkanlar... ...Rabbiyle baş başa olanlar... ...O'nun hismini zülk edinenler... ...Sizler de... ...Mevla'ya kavuşacaksınız. Helal kabancının pekinde koşanlar... ...Kınananlar... ...Alay edinenler... ...Sizler de kavuşacaksınız. Takimi yapmayanlar... ...Tefkileri ayet edenler... ...Namusunu uyumam diye muhafaza edenler... ...Sizler de dünyaya veda edeceğiz değil. ...Ama silinerek... ...Ama mizdalarak. Yana <Gülüyor> cenaze yıkanmış... ...Tabıta konuyor... ...ve evden kaldırılıyor... ...arkasından bir kıymet sesler... ...ağlayışlar... ...ve bağırışlar. Hey! Bakına sırpınıyorsunuz. Sıhımcı etkikleriniz... ...ölümüzün canını geriye çeviremez ki... ...ona olacak olduğu... ...bir gidecek yerine düştü. Bir daha gelir gelecek de değil. Ne bursuna bağırıp çağırıyorsunuz? Ondan barize kalınır. Size de bu olay olacaktır, yakındır. Bana karşı şükretmeydin. Ben kim ki hasırda iş işlemedim. Kimsenin ömrünü ben etkirtmedim. Eceli vadisi geldi, Ben de bir Ömür kuruyum. Canını aldım ki ebedi yurduna varsın diye. Burası herkese şey temelli değildir. Kapı da değildir. Her gelen elbette gidiyor. Herkes burada misafir ve yolculuk. Hız da gideceksiniz. Hız da gideceksiniz. Hız Hı da ...ve cenazeye kabrinin basına kadar getirildi. Basmı biliriz, toprakla ötesi biliriz, sensin Herkes bağırılmaz. Ufasız yer, karanlık yer, korkuluyuz. Kadir gelen metni karşılıyorsun. Merhaba ey Allah'ın dostu. Sen benim üzerimde gezerken seni çok seviyordum. Allah'ın kulluk ortamını faith üzerimde. Şimdi de geldi. Müsahatirim benim. Korkma. Garip kalmayacaksın. ...Benim sana ikram olacak! Bekle! Kabir açılır gemikler... ...Cennetten onun ki kapılar açılır... ...Semir kamlar... ...Benimletlere basar olur. Ama... ...Ölen tatilse... ...Ama... ...Allah'a bir emir boyu isyan etmişse... ...Bu sefer... ...Kabiri onu da konur. Hey Nantel! Sen benim üzerimde yürürsen... ...senden memnun değildin. Sen... ...ve ammini kar Şimdi benim yanıma geldin. Benden sekeceslerin var. Nedir benim kabir onu sıkar. Öyle ki... ...kemizleri birbirine geter. Belki hemen ben ona kapatırım. Bin bir türlü adetler, zuhur eder. Bu adatleri bu doksan dokuz adet gelerek... ...her bir türlü belalar yağdırırlar. <Gülüyor> Müslümanlar, olmayın. Dünyaya tek Böyle bir adamın evinde binlerce çok havalı ki orada birazcık olmadan evlenmek için bir arada çekiliyor. Hem ve çok rahatladı. Benim. I can't the